Gönül Sadası'ndan hepinize iyi akşamlar değerli dinleyenler. Çok kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar. Yeni dönemde Gönül Sadası programıyla yine Erkam Radyo'da sizinle beraberiz. Bu sene biraz daha önceki senelerden daha farklı bir şey yapalım dedik hocamla. Daha çok insanın faziletleri, erdemleri üzerinden konuşacağımız bir programlar dizisi tasarladık ee, yine biz hiçbir hazırlık yapmaksızın yanımızda kalem kağıt hazırlanmış notlar getirmeksizin konuşacağız çünkü böyle konuşmak bizi biraz daha özgürleştiriyor daha serbest çağrışımla ruhumuzun gönlümüzün bizi çağırdığı yere gitmemizi mümkün kılıyor zuhurata tabi olarak konuşmaya başlayacağız hocam hoş geldiniz hoş bulduk çünkü çünkü bu hayat bizi çok fazla sıkmış vaziyette. Yani gönlüm... sizi de mi hocam? Evet beni de. <gülüyor> evet. <gülüyor> çünkü şimdi gazete okumuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Televizyona minimal bakmaya evet. çalışıyorum. Evet. Ee, i̇nternet vesaire hiç kullanmıyorum. <gülüyor> Buna rağmen sağdan soldan gelen havadisler, haberler, akımlar, efendim endişeler vesaireler. ...özgür ruhu... ...mengeneye alıyor... ...yukarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan... ...o bakımdan hiç olmazsa... Erkan Radyo'nun bize... E, ...tahsis ettiği mikrofonlarından... E, ...bir ruhu bir özgür bırakalım yahu... ...yani bu böyle değildi... ...ben mesela eski insanları hatırlıyorum... Hı hı. ...onlar çok daha rahat bir ortamda yaşıyorlardı... ...neden? ...çünkü sadece bir radyo... ...tek bir radyo kanal diyelim isterseniz... ...bir de bir gazete vardı yani biraz ajans dinlerler. Ajans derlerdi o zaman. Bir de gazete baş makayla okurlar. O kadar. Kendileri alaka duydukları sahada hür bir şekilde cevelen ederlerdi. Biz de böyle yapmaya çalışalım. Bakalım oluyor mu? Evet hocam bu söylediğiniz husus çok önemli. Albert Camus'un Düşüş diye bir kitabı vardır. Orada yıllar önce okuduğum bir cümle hiç aklımdan çıkmaz. Geleceğin tarihçileri modern insanı tarif etmek için İki kelime kullansalar kafidir der. Çiftleşirdi ve gazete okurdu. Bir insiyakımız e, işte cinsi yönelimimiz ise diğer insiyakımız da aslında enteresan bir şekilde içimizdeki enformasyon boşluğunu doldurmak. Yani o da e, günümüz insanı gazeteden, internetten, twitter'dan, efendim, televizyondan e, elde etmeye çalışıyor. Fakat... Bu aldığımız bilgi aslında malumat, bilgi evet. bile değil. Evet. Yani hepimiz malumat obezi oluyoruz, malumatla şişiyoruz e, ve e, çözüm üretemediğimiz bir sürü dertle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da bizi hayata karşı ye yeis içinde, evet. yılgın e, insanlar haline getiriyor. Yani o işlenmiş, e, yönlendirilmiş bir yığın... Ile. ona bilgi demeyelim çünkü bilgi bana göre temiz bir şeydir evet. saftır, arıdır evet. bu işlenmiş bir e, mamul bir imal edilmiş ve sizi o yöne sıkıştırıyor o yöne itiyor e, inşallah biz bu çerçevede belki birkaç program sürecek bu insanın erdemleri insan dediğimiz mahlukun veya varlığın hususiyetleri biraz daha kendi çağrışım, daha real söyleyelim, gönül dünyamızda serbest kalmaya çalışacağız. Bugün galiba umut dediniz değil mi siz? umut konuşalım. Evet, e, bir umudu konuşalım istiyorum. Çünkü e, yeni dönemin ilk programı, e, hayata ve programımıza evet. ve e, kainata umutla bakmaya ihtiyacımız var. E, pek çok insan, Yılgınlıkla malul hocam. Yani ben biraz da belki yılgınları görüyorum. Ee, Philippe Ariye e, diye bir Fransız yazar psikiyatristleri elem doktoru olarak tanımlıyor. <gülüyor> El, elem çiçekleri var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bodler Bodler, elem, elem çiçekleri. Evet. Biz elem çiçeklerini der, derliyoruz hocam. Elem çiçekleri topluyoruz. Peki o elem doktorları elemi alıp ne yapıyorsunuz siz? İşiniz çok zor. Biz bir simyacı gibi o elemi alarak elemi bir işleme tabi tutarak bir yaşantıya bir tecrübeye öğrenilecek bir e, hadiseye dönüştürüp onu bir basamak tahtası kılabilirsek. Yani oradan kişi o elemden bir şey öğrenerek daha e, güzel bir yaşantıya sıçrayabilirse vazifemizi iyi yapmış olur hocam. Ha, o, o da bir vesile oluyor arada bir. Yardımcı öge gibi vazife yapıyor. Yani Dönüştürüyorsunuz ele, elemi yani. Keşke yani inşallah öyle yapıyoruzdur. O Öyle yaparsak iyi yapıyoruzdur bence. Çünkü e, şimdi modern mutluluk tanımlarında çok tuhaf şeyler var. Bir geldi bu bana. Tabii hocam, hocam onu çok, kaçırmayalım. Çok geliyor bana yani. <gülüyor> Buyurun. Eledim beytün neşatı kendime beytül hazen. Yani neşat sürur hı hı. neşe evini... Hı hı kendi kendime yaptım hüzün eve eyledim hı hı. gel bana uymazsa eyyam uyarım eyyama ben eyledim beytün neşatı kendime beytül hazen gel bana, gel bana uymazsa eyyam uyarım eyyama ben eğer zaman bana uymazsa ben zamanı uyarım bu arada tabi derin bir düşünce var hı hı. çünkü zaman hı hı. takdir ilahiyle gerçekleşiyor hı. siz zamana karşı çıkamazsın o zamana ruhu dedikleri Zeitgeist dedikleri hadise hı hı. Siz o zamanın içinde Varsınız ve o zamanın e, Gereklerini riayet etmek mecburiyetindesiniz. E, esasında bizim Ruhumuz daima Bir aynadır bir at hı hı. O aynaya ilahi ışıklar düşer Übitsizlik bize yasaktır Bir Müslüman olarak Ama e, ahval-i alem Bizi karanlığa Atıyor sevk ediyor bunu bilhassa yapıyorlar hı hı. Yani bu Modern zamanlarda postmodern Çağlardaki e, medya bir, bir büyük iradenin e, Aracı durumunda yönlendiriyor Bizi hı hı. bundan mümkün Mertebe korunmamız lazım işte Sizin danışanlarınız da siz artık Aşımı yapıyorsunuz sözle mi Söylüyorsunuz bakışlarınızda mı jestlerinizle mi O sizin sanatınız Tıp bir sanat çünkü aynı zamanda hem bir ilim hem bir sanat dönüştürüyorsunuz onları. Bu işleri eskiden şeyh babalar yapardı onu da biliyorsunuz. Tabii tabii tabii. Ee, yani insanlar tabii bir dergaha gidip diz çöktükleri zaman yüz sürdükleri zaman sadece bir dünyadaki yalnızlıklarından kurtulmuş olmuyorlar bence. ...kendilerini anlayacak, onları bu dünyada hissedildiklerini hissettirecek bir çevre, bir muhitin içine de girecek. Bu cümle çok mühim, bunu biraz açar mısınız? Bu dünyada hissedildiklerini hissettirecek. Evet. Hocam günümüzde insanların en büyük problemi galiba şu anonim dünyada giderek kimliksizleşmek... Giderek e, mevcudiyetini kaybetmek, yeryüzünde fark edilebilir e, bir e, varlık olduğunu hissedememek. Küçük böcekler, gibi, küçük böcekler, kibrit gibi. kutularına konmuş tabii, küçük böcekler. Tabii. Bu gökdelendek işte onun simgesidir. Tabi. Her daire bir artı bir bir artı iki binlemle, sadece tabii. bir artı sıfır küçük kibrit kutularıdır. İnsanlar böceklerdir ve insanlar oraya isteyerek gidiyorlar. Çünkü o kutulara bağ sürülmüş. Hmm. Küçük böcek obala yapışıyor, bir daha oradan çıkamıyor. Hı -hı. Devam buyurun lütfen. Evet, Çok güzel. Ee, dolayısıyla yani e, duygularımın anlaşıldığını anladığım ortamlar bana hep dost ortamlardı. İyimene güzel oldu. Evet. Yani birisi e, benim hüznümü... benim sevincimi anlayıp benimle paylaştığı zaman orada orası benim ait olduğum yer haline gelir. Evet. Ee, işte insanlar galiba böyle bir aidiyet mekanları, aidiyet e, ortamları, muhitleri e, bulmakta giderek günümüz toplumda zorlaşıyor, e, zorlanıyorlar. Çünkü aynı apartmanın içinde yaşayıp işte selam vermiyoruz. Aynı mahallede birbirimizi görmezden geliyoruz. Aynı iş yerinde insanlar e, yüzlerini birbirine çevirerek birbirine bakmaksızın e, geçip gidiyorlar. Bu da insan ruhunu çok köksüz ve öksüz bırakıyor hocam. Evet. Çünkü insan bir başkasından istimdat isteyen varlıktır. İnsan bir başkasıyla hemhal olmak isteyen varlıktır. Hikayesini bir başkasının yüzünde seyretmek isteyen bir varlık. Eğer ben bir insana bir şey anlatamazsam, onu dinleyemezsem insanlığımın bir tarafı çok büyük bir tarafı eksik kalıyor. Hikaye edemiyorum. Evet. Naratör yani insan Naratör, bir, evet. insan hikaye eden bir varlık. Hikaye etmezsek hayat çok eksik bizim için. Evet. Yani anlat... Çünkü bizim de hikayemiz hikaye ediyor değil mi? Mesela önce Hı -hı. E, kutsal kitap diyeyim isterseniz yahut Kur'an-ı Kerim yani Hı -hı. ya Bible ya Kur'an-ı Kerim bizim hikayemizi bidayetten beri hikayemizi ifade ediyor. O da çok önemli bir şey. Demek bizim bu hikayeye ihtiyacımız var. Tabii yani bütün e, kutsal kitaplar kısaları bir e, vasıta olarak insanlara evet. e, mesaj iletmenin bir vasıtası olarak kullanır. Bizim ihtiyacımız olmasa kutsal yani il il ilahi irade böyle bir metin böyle büyük anlatı Tabii. bize vermeyecek. yani Demek ki ihtiyacımız var. var. Soruyoruz. Bir de biz ruhlarımız yaratıldı. Teker teker yaratıldık geldik ve Halifetullah olarak hı hı. geldik. İslami açıdan baktığımız zaman hı hı. hesap günü de tek tek hesap vereceğiz. Hı hı. Bu bize büyük bir kimlik izafe ediyor. Evet. Halbuki Bu sizin bahsettiğiniz hı. hissedilmemek, hı hı. sıradan olmak, hı hı. ezilmek, küçük kutulara hapsedilmek bu kimliği yok ediyor. Bu büyük tezahıdı görmüyoruz. Bu büyük bir çelişki var. Biz reel manada yani ilahi irade tarafında bir kimlikle tetsiz edilmişiz. Beşer kimliğiyle. Oradan insanlar da çıkabiliriz. Ama bu kabiliyetimiz var. Ve doğrudan doğru hitap bize, emanet bize, mükellefiyet bize verilmiş vaziyette. Ama biraz evvel sözünü ettiğiniz e, sıradan diyeyim ben, dediğim kimlik kimliksiz siz kimliği alınmış insan tipi büyük bir çelişki, büyük bir buhran doğuyor. Hocam e, galiba en büyük derdimiz tıpkı parmak izlerimiz gibi biricik bir varoluşu bu dünyaya bırakmak. Aa, i̇nsan, çok güzel. İnsan e, bu dünyada boşa yaşamadığını hissetmek istiyor bir taraftan da. Evet. Nasıl parmak izlerimiz hep birbirinden farklıysa diyoruz ki ya bana ait bir renk bir koku bırakayım şu dünyaya. E, yani bu dünyadan benim geçip gitmekliğimin bir izi kalsın. ...bu ama egoistçe bir şey değil... ...hikemi bir, bir şey bu... Değil, evet. ...ilahi bir emanet var... ...ben onu bu dünyaya söylemeliyim... Tabii. ...çocuklarıma, torunlarıma, nasa... ...bütün insanlığa hatta... ...hocam zaten... ...çok enteresan bir şey... Ee, ...maddi olan... ...hiçbir şey kalmıyor ki... Evet. ...maddi olan her şey yıkılıyor... ...gidiyor yani çok büyük... mahvetler kalıyor mesela diyelim evet. ki... ...Süleymaniye kalıyor, Ayasofya kalıyor... ...e... Ee, Bunlar, e, bunlar da başka bir ruha sahip oldukları için kalıyorlar. Yoksa di, diktiğimiz apartmanlar, şeyler, bunlar silinip gidiyor veya bizim için bir anlam ifade etmiyor 200 yıl sonra, 300 yıl, evet. yıl sonra. Evet. Onlara sahip oluşun, maddi e, alana hükümran oluşun, e, bize bir 100 yıl sonra sağlayacağı hiçbir şey yok. Yani iz bırakmak anlamında. daha doğru. İz, İz hayırla, güzellikle, estetikle, sanatla, e, daha ulvi şeylerle, evet. paranın satın alamadığı şeylerle bırakılabiliyor. Değil mi? Evet. Evet, yani buradan e, ümit e, mevzuna girelim isterseniz. Gidelim. Ben size bir programda şöyle bir soru sormuştum. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> e, bildiğiniz yerden sordum hocam. <gülüyor> Ee, rahmetli pederiniz, e, onun arkadaşları çok zor zamanlardan geçtiler. Siyasi olarak büyük yani baskıların olduğu dönemlerden geçtiler. Hiç e, neşelerini, ümitlerini, azimlerini kaybettiler mi? Hayır. Böyle bir yeise düştüler mi diye hayır, sormuştum. Siz de o, aynı şimdiki gibi <gülüyor> çok kesin bir hayır demiştiniz. <gülüyor> hayır. Evet. O, oradan başlayalım isterseniz. Oradan başlayalım. Neden acaba değil Neden? Mi? Neden? Acaba? Neden? Neden ahlanıp vahlanmadılar? Neden halden şikayet sığınmadılar da kendi köşelerinde e, örmeye, ilmek ilmek gayret, gayret göstermeye devam ettiler? Onlar kaderle barışıktılar çünkü. Yani zahirde görünen aktörlerin de kaderin bir cilvesi, bir evet. imtihan sorusu olduğunu biliyorlardı. Hı hı. Ve bunu kabullenmişlerdi. Bu bir eğitim meselesidir. Yani çocuk doğuştan itibaren kaderle tanıştırılırsa hı hı. bu eğitim meselesi hallolmuş oluyor. Yani bu bizzat yaşayarak yani çocuğun etrafındaki büyükler önce ebeveyni sonra muallimleri varsa işte mürşidi vesaire her kimse çocuğu kaderle tanıştırırlarsa kaderin getirdiklerine eyvallah demesini öğretirlerse onlar da öyle ben tabi yani işte babam ve birkaç yakını yani onlar hepsi Osmanlı devrinde yetişmişler o modeli almışlar onlarla biçimlenmişler onların bakıyorum yani bugün hayatlarına hatırladığım kadarıyla anekdotlardan bizzat yaşayıp gördüklerimden şunu görüyorum onların sığınacakları bir melce Mahir Bey'in tabi bu melce iltica edecek <gülüyor> yani. bir melaz daima vardı o neydi? O onların gönül sadahası ya bizimki işte gönül alemiydi. Tefekkür alemiydi. Zahir öyle oldu böyle gitti. Deniz'in dalgaları. Ama onların beslendikleri, bildikleri ve deneyimledikleri. Şimdi işte ben Deniz'de biraz o işi yapmaya çalışmışım hayatım boyunca. Bilmek başka, deneyimlemek başka. Evet. Temellük etmek, temessül etmek o hadiseyi. Yani adam mesela bir tasavvuf büyüğünün bir hikmetini temellik etmiş, hayatına düstur edilmiş. Bilmenin ötesinde bir şey bu. Bir felsefecinin şarını biliyor. Ama bir tasavvufun, bir büyük mürşidin hayat hikayesindeki çıkardığı dersi kendine bir hilat gibi giyinmiş. O onları çok rahatlatıyordu. Bu da geçer yahu diyorlardı ve hakikaten geçti. Hatta şöyle söyleyeyim ben size, yani tabii mevhum peder geçtiğini biraz gördü, ama ben çok çabuk geçti ve e, şahsı için şahsem için söyleyeyim, e, yeni gelen dönemde öyle imkanlar açıldı ki bendenize Hı. bakıyorum hazırlıklı değilim bu imkanlar için. Ama yaş geçmiş efendim enerji <gülüyor> yavaş yavaş minibiz olmuş vesaire çok çabuk geçiyor. Cenab-ı Allah böyle kapıları açtı ki hadi yürü ey kulum dediği zaman bir yürüyemem. Niye? Hazırlıklı değilim çünkü yani. Olay böyle. Sizi beklemiyor hayat. Hı hı. Ee, onlar bunu biliyorlardı. Beklediler. Bir de tabi sabırlıydılar. Sabrı da ona, onlara tabii. öğretmişlerdi. Ee, küçük kalkalar oluşturdular. İki kişi, üç kişi, dört kişi, varsa beş kişi o kadar. Ve muhabbet ettiler. İşlerindeki o çara biraz evvel buyurdunuz ya. Hani insan anlatmak ister ve dinlemek ister. Hı hı. O, o işte e, muhabbet önce malumunu sözle başlar. Ne yapıyorsun? Muhabbet ediyoruz. Hı hı. Konuşuyoruz manasındadır bu. Yani münakaşla değil de muhabbet ediyoruz. Ama sonra o sözlerdeki e, birlik ve sözlerdeki halavet ve arka plandaki derin mana kalbe indiği zaman artık muhabbet sade bakışlarla da olabiliyor. Hatta iki insanın aynı aynı yerde olması da gerekmiyor. Hatırlarla oluyor. Onları hmm. mesela ben babamdan biliyorum. Hatırlarla yaşıyordu. Üstadım İsmail Hakkı Bey ediyordu mesela. O dediği zaman bir başka yere de gidiyordu İzmir'le. 44'te ölmüş. Üstadım Şevket Bey diyor. Onu tanımıyorum ben. Hiç duymadım şeyini. Arabi edebiyatı. Arabiyede de yavrunun kahvesinde Arap edebiyatı okurlarmış. Şevket Bey hoca. E, peder talebe. Aynı zamanda İstanbul Ustaniyası Arabi muallemi. Ama devam ediyor eğitim. Edebiyat okuyorlar. Beyt. Hmm. Mahir Bey'in tabi. Edebiyat okuyorlar. Yani beyitler böyle. Mesela öyle hatikalar. Üstadım Naim Bey diyor. E, babanzade Ahmet Naim Bey. Bu kelimeler ondan mesela bir küçük anekdot. O dünyaya gidiyor adam ve orada Hı -hı. müthiş rahatlıyor. Ev kiraymış işte bilmem kapıcı gelmemiş kömür yanmamış. Bunlar var hayatta hiçbir zaman bitmiyor. Hele onların zamanı çok daha zordu. Hı -hı. Şimdi biz bahçede birkaç ağaç böyle budandı filan. Kimse almıyor niye? Hanım dedi ki herkes doğalgaz yıkıyor köyde dedi. Artık çam ağacını odun kimse yatmıyor. Uğraşmıyor kimse yani. O zaman öyle değil soba yakacaksınız Şöyle olacak böyle olacak Hı -hı. vesaire Ama üstad şefket Şevket Bey, Onu bir andara dağıtladı niye Çünkü ruh bir haz yaşamış Bir telezzüz yaşamış Bu modern estetikte de var Hı -hı. Yani bir hadiseyle karşılaşıyorsunuz Bir sanat eserinden bir zevk Bir lezzet alıyorsunuz O ilahi nihayet beraber devam ediyor Hatırladıkça ...size bir cümle kapısı açıyor... ...bir başka dünyaya geçiyorsunuz... İşte ümit de böyle bir şey... ...ümit var insanlarla oturup kalkarsanız... ...tabii, tabii, tabii... Var. ...birbirimize, birbirimize... ...ümit aşılamamız lazım... ...bazen yanlış şeylerle... ...karşılaşabiliriz... E, ...oralarda da düzeltici manada... ...aksiyoner olmak lazım... ...bir e, dörtlük geldi yine... Tabii. ...bu Fikret... ...beni çok enteresan gelir yani... Ee, acayip bir adam. Tevfik fikret. Kimme, kimseden ümidi feyz dilenmem perbubal. Egoizmin şahikasıdır yani. Kendi cevim, kendi eflakimde kendim en tayirim. tayirim. hena tavkı esagatten gerandır boynuma. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir şairim. E. Kimseden ümidi feyz etmem, dilenmem perbubal. Dediğiniz zaman ben egoizmin ...zirvesindeyim, peakinde geziyorum... Demek. ...individualizmin... Endi Aynı, evet. Evet. ...bireysel... ...bireyselciliğin bireysel bireysel aslında... ...belki ilk temsilcilerinden... ...değil mi? Yani bu kadar olabilir yani... ...evet... ...evet... E, ...öyle bir gestalt doğası vardır... E, ...1960'lı yıllarda... ...Amerika'da marş gibi söyleniyor... ...söyleniyor... ...diyor ki... ...benim için iyi olan iyidir... ...ben buna bakarım... ...başkasının e, iyiliğiyle uğraşmam, evet. kendi derdimle uğraşırım falan... ...böyle bir marş gibi bir, e. giden bir geçtalt e, e, psikolojisinin duası... E, on, e. ...o da işte individualizmin, bireyciliğin şahikasıdır... Ona. ...ondan sonra da psikiyatrının kapısından yalvarırsın beni de kabul et diye... ...yani zaten o toplumdaki en temel şeylerden bir tanesi... ...Amerikan, çağdaş Amerikan toplumunda... ...korkunç bir köksüzlük, aidiyetsizlik e. ve yalnızlık hissi... E. Yani o yüzden herkesin terapisti var. Evet. Yani herkesin de terapisi var diyeyim. mi? Ee, var tabii. Yani entelektüel boyutta büyük, çok büyük bir çoğunluğu var. Halkın belki yoktur. Onların zaten ihtiyacı Bir de grup terapisi orada evet, çok bir yaygın. De bir de filmlerde görürsünüz ya sürekli. Evet. işte üç beş kişi bir araya gelir dertleşir. Evet. Herkes birbirine derdini anlatır. Sabah benim kuzenimle büyüğüm dayımın oğluyla konuşuyordum. Benden on yaş büyüktür. Ee, onun da Amerika'ya bir seyahati olmuş dedi ki bir sağlık probleminden bahsetti ee, o sağlık probleminden insanlar dedi gruplar oluşturmuş dedi Amerika'da dedi 7-8 tane erkek işte bir araya geliyorlar bu sağlık probleminden bahsederek e, grup terapisi yapıyorlar kendilerine dedi her alanda aslında enteresan bir şekilde böyle bir iç dökerek rahatlamak e, hiç içeride tutmamak Evet, ee, gibi bir şey var. Aslında bizim kültürümüzde ayrışan bir şey. Siz şimdi çok benim zihnimde büyük bir pencere açtınız. Tabii. Hatıraların kudsi saati diyordu ya Ahmet Haşim. Evet. Sizin evet. pederiniz. Tabii. tabii. Ve e, pek çok muhterem zevat aslında hatıraların kudsi saatinde yaşayabilen insanlar. Tabii. Tabii. Modern insanla ilgili hocam şöyle bir. E, ...problem var. Hatıra oluşturamıyoruz. Oluşturamıyoruz. Hayat o kadar hızlanmış ...durumda ki evet. o kadar peşi sıra ...kronolojik akış ...böyle bir deparatar gibi geliyor ki ...hiçbir yaşantı kökleşip ...bizde hatıraya dönüşemiyor. Yani bir üstadın ...dizin dibinde otururken oraya ...ruhumuzu veremiyoruz. Sizden az hep önce... aklımız başka yerde Hep mi? aklımız başka yerde. Az önce e, ...siz adet etmeden az önce ilahiyat fakültesinde hocalan bir arkadaşımız anlatıyordu. Diyor ki yani ben şevk göremiyorum öğrencilere ders anlatıyorum ama hiç kimsenin herkesin gözünde donuk bakışlar var diyor. Cep telefonuyla meşgul diyor. Evet. Ders sırasında seni dinlemiyor orada değil diyor. Cep evet. telefonundan başka bir şeyle uğraşıyor diyor. Bir yazar yaşayanlar mezarlığı diyor günümüz toplumunu evet. E, evet. anlatırken. Şimdi sizin bu şey hakikaten e, ben de zihnimde bir sürü şey uyandırdı. İnsan hatırası varsa canlıdır. Değil mi? Yani hatıraya gidebiliyorsa, o hatıraların kutsi saatinde yaşayabiliyorsa, orada soluk alıp verebiliyorsa, ölmüşlerini daha şimdi yanındaymış, az önce yanından ayrılmış gibi yad edebiliyorsa. Evet. Burada bir problem var hocam. işte, biz hatıra oluşturamıyoruz, deneyim oluşturamıyoruz bir şeyi ...tam manasıyla bil hakkın ruhumuzu onun içine gömerek tecrübe edemiyoruz. Deneyimlemek işte o. Deneyimleyemiyoruz, evet. tecrübe edemiyoruz. Bu da bizi az önce söylediğim gibi köksüz ve öksüz bırakıyor. Sanki. Ve yani. ümitsiz bırakıyor. Ve bırakıyor. Evet. ümitsiz de bırakıyor. Evet. bırakıyor. Mesela onu çok iyi hatırlıyorum. Onu demek işte ben de bir şekilde geçmiş yani. Tabii beraber yaşadığınız zaman... O, o, o size bir iz bırakıyor ve hakikaten kendi varlığınızı o, o zamana e, tevdi ettiğinizde e, bir manada onlar bireyi ayakta tutan temel kaideler. Zaten birkaç tane böyle insan ve hatıralar zinciri ile yaşarsınız. Sonra buna genellere eklenir. Ruh o tecrübeyi yapabilmek yeteneğini kazandığı zaman ondan sonra da daha yeni nesillerle benzer tecrübeler yaşıyorsun bu defa siz hani e, Mingaireddin Üstad gibi o talebe gibi ben şöyle tahmin ediyorum yani merhum Peder hı hı. mesela Ahmet Naim Bey ile Babanzade ile bir e, hatıra yaşarken Babanzade de bundan bir haz alıyordu saide Peder haz almıyordu biri 60 biri 40 yaşında mesela diyelim veya İzmirli İsmail Hakkı ile veya Şeyh Fakettin Efendi'yle veya Zahid Efendi'yle bir hal yaşarken her iki tarafta da bir nema oluşuyordu. Ee, şimdi ben mesela bunu torunlarla deniyorum. Ee, torunlarla, dede ve torun. Ee, torunda da bir izin kaldığını görüyorum. Çünkü soruyormuş, dedem ne oldu? O hikayenin devamı var mı? Hmm. Hatta biraz da mizahi olsun anlatayım. Bir küçük şarkı var mini mini bir kuş donmuştu pençerme hı hı. konmuştu. Bu bir dörtlük bunu hı hı. biz beraber söyledik. Sonra ben bir kuş taklidi yaptım bizim Emine Nil güldü falan. Sonra ben buna bir ikinci dörtlük ekledim. Mini mini kuş eve geldi annesinden mama istedi falan gibi. O da mukaffa hı hı. bir dörtlük. Çok hoşuna gitti öğrenmeye çalıştı. Aradan bir, bir ay falan geçti tatil bitti onlar evlerine gittiler. ...şarkının devamını istiyorum ...diyor Emine'nin. <gülüyor> <Gülüyor> Çok güzel maşallah. Evet. Buna benzer. Evet. Ee, yani... ...her insanın... <gülüyor> ...ruhunda herkese yer var. Ee, evet. Aziz Kemal Bey. Yani sadece küçüklere... ...sadece büyüklere değil. Herkese yer var. Ee, yeter ki size insan olarak... ...baksın yani. insan varlığının o hümanist boyutunu açsın mahabetle baksın önyargıyla nefretle bakmasın taydaları kapatmasın tabi büyük ruhlarda e, gazapla nefretle bakanlara da yer var Hı -hı. biz onları biraz uzak tutuyoruz <gülüyor> maalesef o kadar büyük değiliz Onlar bize çünkü e, hal sahibidir derdi Fethi abi size de geçer Allah muhafaza o bir ruhi hastalıktır gadab, nefret efendim işte haset onlar size de geçer Allah muhafaza. O bakından biz böyle işte çocuklarla, e, gönül dostlarıyla günümüzü geçiriyoruz. Hocam umudu diri tutmanın e, yollarından bir tanesi. E, sorumluluk duygusuna sahip, bu dünyada elini taşın altına e, koyan, sadece mızmızlanmayan, evet. şikayeti bir e, hayat düsturu olarak benimsemeyen, ee, halden yakınma ile gününü geçirmeyen daha aksiyoner insanlarla beraber olmak ee, bizde bir kültür bu maalesef sızlanma kültürü daha yeni bir iki gün önce e, bu, bu Türkiye'deki dergiler ve bütün dünyadaki dergilerle ilgili e, bir bizim yüksek öğrenim kurulu Kendince bir karar alıyor Yırtıcı dergiler diye bir dergiler grubu var Para karşılığı neşriyat yapan Çok sahtekarca bir oluşum Ve bu biraz maalesef Bu konu istismar ediliyor Ve hızlı ilerlemek isteyen bazı akıllı arkadaşlar hmm. Bu para karşılığında buralarda neşriyat yaptırıyorlar Her neyse biz de alışkanlıktır diye Vur deyince öldürürüz ...bu e, yırtıcı dergiler denen... predatör dergileri... ...önlemek için yok bir kanun çıkarıyor... ...fakat bu arada... ...ağı o kadar geniş atıyor ki... E, ...çok iyi niyetli... E, ...gayretli... E, ...Türkiye'de bilim yayıncılığı yapmaya çalışan... ...bir sürü dergide o ağa yakalanıyor... Eyvallah. ...halbuki... ...nüanslar var yani... E, bu, ...o dergiler... ...baştan para alıyorlar... E, ...sadece para karşılığında neşriyat yapıyorlar... ...halbuki bu dergiler... ...sadece yayına kabul edilmiş olanların e, ücretini talep ediyorlar... ...veya önemli bir kısmına da şey uyguluyorlar... ...istisna uyguluyorlar, ücret almalar falan filan... ...neyse, teknik şeyler... ...şimdi bir grup bizim arkadaş... ...bizi de bir e, psikiyatri alanında böyle önemli bir dergi çıkarıyoruz... Herkes yakınıyor grubumuzda işte zaten bu memlekette boşa biz yayıncılık yaptık. Kimse hak e, bizi takdir etmedi. Şimdi de böyle saçma sapan bir yasayla Siz, kaç senelik. Bizim yakalandı yani. Tabii bizim dergide yakalandı. <gülüyor> e, işte böyle haksızlık olur mu filan diye yakınlıyor. Dedim ki arkadaşlar birbirimize... <gülüyor> Sızlanarak ne olacak yani herkes şikayet yazıyor oraya ama ne olacak elimize ne geçecek yani körler sarılar birbirine ağırlar İşte gençlerden bir arkadaşa dedim ki sen hemen konuda bir rapor hazırlıyorsun ee, neden işte Türkiye'deki şu, şu şu dergilerin bu kapsama alınmaması gerektiğiyle ilgili ayrıntılı ben de dedim bu işi bu raporu yanlış hazırlayan arkadaşa, bu daha doğrusu ilk yasa taslağını yanlış hazırlayan arkadaşa bunu okutma görevini tekefül ediyorum dedim. Hmm. Sen onu hazırla ben de götüreceğim bu adamın önüne koyacağım ve okutacağım. Ya da en azından e, okunmasını temin edeceğim. Herkes bir rahatladı. E, bir çözüm üretebiliriz duygusu evet, oluştu. Tabii tabii. Sen superini, çok sevdiğim tekrarlamaktan bıkmadığım bir sözü var hocam. Hiç kimse diyor hem umutsuzluk hem de sorumluluk hissine aynı anda sahip olamaz. Yani bir insan umutluysa sorumluluk sahibidir. Doğru. Umutlu insan elini taşın altına koyar. Yani hiçbir şey yapmak istemeyen sorumsuz insanlar umutsuzluktan den vurur. Evet. Veya o bir aciz halidir yani. Bir aciz hali. Aciz hali. Ee, bu sızlanma kültürünü aşarak e, mesela Dedinize 3 üç beş kişilik sığınaklar ne kadar evet. değerli ya ne kadar değerli günümüzde işte bir toplum değiştiği için biraz baş, baştan çıkaran bizi ayartan çeldiren mekanizmalarda çok olduğu için insanlar en ufak bir sıkıntı anında işte açıyoruz cep telefonumuzu internete giriyoruz çok i̇şte o kadar halbuki bir dostu ara o dosta git iltica et ona orada melce bul evet. efendim eee Hatıraların okyanusuna açıl oradan üstadlarını dostlarını çağır değil mi? Ve sonra kendiniz de derinleşirsiniz yani o muhabbetin bulunduğu muhitler aynı zamanda rahmete vesiledir. Yani bir süre sonra orada bakarsanız bir yumak olmuş bir hikmet bilgi sevgi muhabbet yumağı olmuş o hatıralar da sizi bir noktaya doğru götürür. Bu çağımızın şeyi şöyle yani malum işte modernite bu özellikle küreselleşme dediğimiz hadise bir büyük merkez yani bunlar işte maddi merkezler sizi kendi istikametinde eğitiyor ve sizi sadece bir tüketim nesnesi haline tüketim öznesi haline getirmek istiyor. Bundan kurtulmamız lazım. Bunun da şeyi vasıtası vesilesi bu iletişim aygıtları interneti cep telefonu, işte şusu, busu, televizyonu, medyası filan. Ee, mutlaka haber alacağız. Yani hı hı. bir Müslüman'ın dünyadan haber olması lazım. Ama e, zihnimiz malumat çöplüğüne dönmesin lütfen. Tabii. Çünkü o gönlümüzü de intikal ediyor. Karamsar hale getiriyor bizi. Zaten maksatta o. O karamsar hale getirmek sonra onun gösterdiği tüketim çaresine iltica etmek Tabii. bu çözüm değil. Yani o karamsarlığı ancak satın alarak, cüzdanınızı boşaltarak, evet. bir şeyleri evet. mülk edinerek giderebileceğiniz yanılsamasını evet. yayıyor. Evet. Çok enteresan. Yani maalesef bu sosyal medya ağları var işte Twitter evet. falan evet. gibi. Oralarda çok uzun zaman geçiren bir insan da akıl sağlığından aslında eksiltiyor. Eksiltiyor. Ee, tekin olmayan güvensiz, bir sürü e, yanlış eylemlerle dolu bir dünyada yaşadığımız hissini evet. bize yayıyor. İyiliğin, güzelliğin e, hakim olduğu, birebir tecrübe edildiği imkanlardan bize alıkoyuyor. Kendiniz edeceksiniz birebir tecrübe. Tabii. Ve o tecrübe size çok şey kazandıracak. Ve o tecrübenin bir ilahi takdir olduğunu hiç unutmayacaksınız. Ben yaptım zannediyorsun, o bir nasip. Ama siz o neşede, o <gülüyor> talepte bulduysanız Allah lütfediyorlar. Dost Tabii. Ediyor. Tabii. Ee, şu anda bir küçük şey geldi aklıma. Yani sizi bana lütfettiği gibi. Estağfurullah bu hocam. Böyle lütuf, bu. bu böyle lütuf bu lütuf bize aittir. Yani ee, bu televizyon, tele, e, radyoda hı. söyledim bunu ama bu bir şükrandır. Allah razı olsun. Bu, evet. bu böyledir yani. Bu böyle bir hadise. Şimdi, Yoksa biz bu vesile olmasa görüşemezdik. E, bu Benim benim için büyük bir saadet sizinle, benim, benim için, benim için öyle itibariyle bir e, şükran mektubu diye bir şey önermiştim. Bir Amerikalı psikoloji profesörünün önerdiği bir egzersizdi bu. Geçen gün bana da geldi. Onu paylaşmak istiyorum. E, diyor ki bu e, beyefendi e, hayatınızda çok önem taşımış. ...sizin hayatınıza dokunmuş... ...onun akışını değiştirmiş... ...bir anda bir söylediği sözle, eylemle... ...sizi farklı bir istikamete... ...ve daha zengin bir istikamete... ...sevk etmiş insanlara... ...oturun bir mektup yazın diyor... ...e-posta değil ama mektup... ...mektup yazın diyor... Yani. ...yani mürekkebinizi alacaksınız, dolma kalemizi alacaksınız... ...beyaz kağıdınızı alacaksınız, yazacaksınız... ...ve ona... ...onun yaptığı bu eylemin... ...sizin hayatınızdan... ...neleri değiştirdiğini anlatın diyor... Ve ona şükranınızı ifade edin. Ne güzel. Çok güzel bir şey aslında. Geçen gün... İki e, şey söylemek hı. isterim bu noktada. Hı hı. O insan illa yaşaması ve sizi hı. anlaması gerekmiyor. Ha, tabii evet o da var. Evet. O kadar enteresan ki Ziya Bey rahmetli e, felç geçirdi. E, okumuyor, anlıyor ama okuyamıyor vesaire. Hı hı. Ben ona bir mektup yazmıştım. Bu neşri, neşri oldu. Yani... Yani neş olsun diye yazdım zaten bir de Merhum Emin Işık Hoca hı hı. Selçuk Bey'e Selçuk Eraydan'a e Vefatından sonra evet. mektup yazmıştı Evet onu bilmiyorum evet. O, o da neş oldu bir yerde çıktı Yani Emin, Emin Hoca'nın hı hı. Selçuk Bey e yazdığı mektup Selçuk Eraydan'a yazdığı mektup İkisi de rahmette şu anda Allah rahmet, Allah rahmet eylesin Yani Onlar bir ders niteliğinde Esasında Yani insan ruhunun Enginliğini, zenginliğini, güzelliğini, güz'atini ve oraya yansıyanları ifade eden mektuplar. Şükran mektubu. Yaşayan da olabilir, yaşamayan da olabilir. Hatta yani çok sıradan bir insana da olabilir. Benim mesela bu özellikle hani siz biraz evvel sordunuz. Hı hı. Nereye gittiniz, ne oldu, ne bitti. Yazları tabii kışla kadar oluyor da yazla daha çok halkla temasım oluyor. Çok güzel bir şey. Hı hı. İnsanlarla temasım oluyor. ...onlardan da çok şey öğreniyorsunuz... ...onlara da yazabilirsiniz... ...illa... ...çok böyle entelektüel olması gerekmiyor yani... ...onlara da yazabilirsiniz... ...hocam bazen... E, ...yani sokaktaki insan da... ...bir cümleyle sizin ruhunuzdaki... ...paslı bir kilidi aç açabilir A açabiliyor, yani... ...açabiliyor evet... ...yani e, şifalı sözün... ...nereden sadır olacağı... ...hangisi neden sadır olacağı evet. belli olmaz... Defteri divane sığmaz, söz gelir divan esimaz sözgelir divaneden demişler yani. Ah Div Divan defteri ne? Definelere sığmaz. Malik Viraneler Viyaneler var değil mi? Var yani evet. Ya, ya. Bu mektup güzel bir şey. Ee, mektup yazalım. Yazalım ben, inşallah. Ben de yazayım. Siz, evet. siz de yazın. Bizi dinleyenler yazınlar. Evet, evet. Tabii gönül bir şevk anında yazacak mektubu hani bir desk bir hayal nereden çıktı ki değil yani. O öyle anlar tabii. olur yani. Bizim e, burada, bu programda e, konuştuklarımız da e, uzayın boşluklarında kaybolmuyor. Kalplerde yankılanıyor. Bunu e, değerli izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin e, bize göndermiş olduğu e-postalardan mektuplardan anlıyoruz hepsini çok teşekkür ederiz Biz e, bir sadanın peşinde koşuyoruz evet. değil mi hocam evet. e, bu Sada bir aksiseda <gülüyor> doğruyor Tabii, like. ondan e, var ondan e, yaptığımız işin yanlış bir şey olmadığını En azından bir e, yani bir sinede bir sızıyı dindirdiğini hissedebiliyoruz. Biz kendimiz keyif alarak konuşuyoruz evet, burada önemli. ama evet. karşı tarafta kıymetli dinleyenlerimiz de memnun oldukça bizim memnuniyetimiz artıyor Eyvallah. tabii. Öyle. Ümit üzere yaşayacağız. İnşallah. Devam edelim hocam buna önümüzdeki i̇nşallah. hafta i̇nşallah. İnşallah. inşallah. Bu konuya daha yeni kenarından girebildik. <gülüyor> evet. Doğru, evet, doğru. Değerli dinleyenlerimiz Gönül Sadası'nın kıymetli dinleyenleri Erkam Radyo'nun bu ilk programında yeni dönemin ilk programında Gönül Sadası'nda kıymetli hocam Saadet Nökten ve bendeniz Kemal Seyar sizinle beraber olduk. Önümüzdeki hafta devam etmek üzere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.